o kâfir bî anne bî anne âsî fâsık o Onun kafir kâfir fâsık ve da âsî olması noktasında ki hükümlerinde mutlak tekfir ile muayyeni birbirinden ayırırlar fe lâ yahkumûne aleyhi onun üzerine hükmetmezler bizalike bu ondan sadır olan fiil ile hükmetmezler hatta yubeyyene lehu'l hakku ta ki ona hak açıklansın ve bu da bi iqamet i ve izale-i-shubhete hujte etmekle ıqamet de şubhede etmekle olur Ve bu, fil ı şiyâl ı la fil ı ûmûr ı olan meselelerdedir, zahir olan meselelerde değildir. Fım-mhum la yu kefirûn muayyene sonra onlar muayyene tekfir etmezler illa ıda ı ı ı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 Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın ve sahabesinin Mekke'deki kafirlerin üzerine yürüdüğünü, Mekke'deki kafirlere kağıt yoluyla ne yapmıştır, bildirmiştir. Peygamberimiz bunu tespit etmiştir ve Hatib'i yanına çağırmıştır. Hazreti Ömer Hatib'imle bir baltayı tekfir etmiştir. Öyle mi? Bırak bunun kafasını vurayım. Çünkü bu münafık olduğu Allah'ın Rasulü. Demiştir. Öyle mi? Bırak bunun kafasını vurayım.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 zahir meselelerle, hafî meseleleri birbirinden ayırmışlardır. Zahir meselelerle, hafî meseleleri birbirinden ayırmışlardır. Öyle mi? Peki bunun delili ne? Yani zahir meselelerle, hafî meseleleri birbirinden ayırdıklarının delili? Cümleyi bitir ki anlayalım ne olduğunu.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 Onlar münafık mıdır diye soruldu. Kâle "El-münâfikûn lâ yezkurûn Allâh illâ qalîlen ve ulâike Münafıklar Allah'ı zikretmez. Bunlar ise gece gündüz Allah'ı zikrediyorlar. "Ve innahum ihvânun Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bize oldular. Aynı Hazreti Ali kendisinin ulûhiyetini iddia eden, kendisine dua edilmesi gereken gerektiğini iddia eden insanları yakarak öldürmüştür. Öyle mi? Niye?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 Burada İbn-i Teymiye'den nakilde bulunmuş e, kitap olaraktan. İbn-i Teymiye'nin şu sözlerini okuyalım, buradan ne anlıyorsunuz mesela? Diyor ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye. قال Şeyhul İslam İbn-i Teymiye فَقَدْ يَكُونُ الْفِعْلُ اَوْ الْمَقَالَةُ كُفْرًا Söz veya fiil küfür olabilir. وَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ Kim bunu yaparsa o kafirdir diye söz ıtlak edilir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 Içeren bütün naslarda bu adımların amacı, birbirleriyle bağlantılıdır. Bu adımların amacı, birbirleriyle bağlantılıdır. Tehdit adımların amacı, birbirleriyle bir Bu adımların amacı, birbirleriyle bağlantılıdır. Bu adımların amacı, birbirleriyle bağlantılıdır. Bu adımların amacı, birbirleriyle bağlantılıdır. Bu adımların amacı, birbirleriyle bağlantılıdır. Bu adımların amacı, birbirleriyle bağlantılıdır. Bu adımların amacı,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 ve hata yapsa da yanlış yapsa da hatta tuqama alayhil hucca ve tubayyana lahu al mahagge hucetun iqam dirb de ona açıklanmasına kadar ve menthabete İslam bi yakinin lam yazal zalike anhu bi şekk islamı yakinle sabit olandan şek ile İslamı izale olmaz bella yazulu illa ba'de iqamati al hucce ve izalati şubeti bilakis ancak hucetun iqamesi ve şüphenin izalesinden sonra olur yine demiş ki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 La yajuz el عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالية التي يبين بها لهم أنهم مخالفون للرسل وإن كانت مقالاتهم هذه لا ريب أنها كفر وهذا الكلام في جميع تكفير المعين. Bu bütün muayenlerin tekfirinde geçerlidir. Yani makalesi küfür olduğundan şüphe olmasa bile ona hüccet ikame edilmeden ona yapılmaz tekkir edilmez. Şimdi özellikle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 Lakin bu kelamcıların bazısından öyle şeyler vaki olur ki âmme de khasse de yani alimler de avamlar da bunun İslam dininden olduğunu bilirler. Belil yehudu ve bile Yahudiler ve Hristiyanlar bile Ya'lemûne enne Muhammeden bu'itha biha. Muhammed onunla gönderilmiştir. Ve keffere muhalifaha. Ve muhalifleri de tekfir etmiştir. Yani böyle açık meselelerde şeye düşüyorlar. Ee, hataya düşüyorlar. Misal amrıhi, bir ibadet Allah-u Aşerikle, baxdi, qadeden. Yani usulü din olan Yahudi ve Kristianların bile bildiği mesele nedir Allah'a ibadet edip onu ortak koşmamak ve nehihi, an ibadeti ahadin sıvallah. Ve Allahın dışında herhangi birine ibadet etmekten nehiyetmesi. Mineral malaiketi, meleklerden ve Nabi'ine Peygamberler, ve Şems ve Kâmır ve Kavakbi ve Asnam ve, ve, ve,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 kim bu teveccül bu iki manasından birini inkar ederse fehuve kafirun murtedun yustadab. Kafirdir, murteddir, tövbeye çağrılır. Ve intabe tövbe etti etti ve murtedden. Murted olan öldürülür. Niye? Velakinnet tevesule bil iman bihi ve bitaatihi huve aslud din. Çünkü insanın taatiyle ve ile Allah'a teveccüh etmesi dinin aslıdır. Ve haza bil ittirar min dinil islami lil khasse ve alame. Bu khasse ve amme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 Ma da kattılmu mu? İn kelamı yani İbn Taimiye'nin sözünden zikrettiyiniz. Kulu mençehade keza ve keza. Yani İbn Taimiye diyor ki, yani kim kim bunu inkar ederse hüjjet kayım adil medii müddetçe ona tekfir edilmez mes. Ve in ve in kum tesaelün a ha ve atbâihim. Bakti kaderin. Oysa siz, yani İbn Taimiye'nin bu sözünü söylüyorsunuz. Ama bana tağutlardan ve tağutlara tabi olanlardan söz ediyorsunuz. Öbür taraftan. Helqamet alayhi mulhuj'a emla yani taquta ve taqutun etbu ana hujjat olmuş mudur olmam? Bu da bunu soruyorsunuz diyor. Fa hada min al-ajab Çok şaşırılacak bir şeydir diyor. Niye? Nasıl? Nasıl? fi Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Tavukların etbağında şüphe edersiniz. Oysa ben size defalarca hüccetin kayım olmadığı adam ya yeni İslam'a giren ya Müslümanlardan uzak beldede yaşayan veyahut otağı olan meselelerdedir dedim. Fala ikfuru hatta yığrav. Denizler tarif edilmediği müddetçe tekfedmez. Ve ama usulü din ama usulü din'e gelince elleti vadehah Allahu fi kitabhi. Allah'ın kitabında açıkladı. Fina hüccet Allah'ı hi Kur'an Allah'ın hücceti Kur'an'dır.